1682 numaralı konu, Enes'in duası, Enes Müslüman kardeşine dua ettiği zaman şöyle derdi, Ya Rabbi, onu zalim ve fasık olmayan, geceleri ibadet ile gündüzleri oruç ile geçiren iyi insanların duasından mahrum etme.